Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık, ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.''